Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar Başlıyor Günaydın sevgili dinleyiciler. Hepinize bir kez daha. Evet. Hoş bir şarkı. Hoş bir şarkı. Bakayım bir. Oktay ne diyorsun? Yeterli değil mi? Yeterli. Evet. Yani. Yani... Böyle bir içimizi açtık gibi de tamdı. Ee, Bakayım evet. Ha. Bakalım evet. son bakışlar bunlar sevgili evet. dinleyiciler. Yeterli bu şartı. Yeterli ben... diyelim. Günaydın diyelim. Yeterli dedikten sonra hemen sonra söylenecek en güzel kelime günaydın. <gülüyor> Günaydınmıştım eğersem. Günaydın yani... sevgili dinleyiciler. Yağmurlu bir Ankara sabahının hepinize bir kez daha merhaba. Merhaba. Merhaba bu, dostum. Bu cümleyi daha önce sen e, Viyana için mi kurmuştun? Evet, Hayır. Viyana'dan sonra ilk kez Ankara için i̇lk kullandım. Ankara için kullandım. Bunu Ankara için büyük jest. Jest mi? <gülüyor> bu da benim Ankara'ya küçük bir jestim olsun. Bu da benim sana <gülüyor> ayrılırken İkramım. hediyem olsun diyerek ilk atlarımızı alıyoruz. Günün ilk atları kimlere geliyor? Bakıyoruz. Ee, şöyle bakıyoruz. Evet, Fahir Öğünç. Bakayım. Teşekkür ederim, sağ olun. Sabah sabah çok iyi geliyor Oktay. Ne kadar nezik karşılıyorsun yalnız atları. <gülüyor> Teşekkürler. Yani hiçbir paniğe kapılma yok, bir şey yok. Sakin sakin karşıladım. Saki. Valla tebrikler Fahir. Öpüyorum yanıcıklarımdan. <gülüyor> Oktay ağzını seveyim diyorum ben de senin. Sen benim yanımdan. Öpmedim bak. Lütfen. Ama yine de yani öyle bir içim şey oldu Fahir. <gülüyor> evet. Ee, samimi bir ifade lütfen. Lütfen. Samimi bir ifade kullansan, evet. ne kullanırsın? En evet. samimi ifade olarak. Şeker kardeşim. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ya gurlamaya başladı sevgi dinleyiciler. Oktay Demircik yine de gurlamaya başladı. Hoşuna ya. gidiyor. yayına çıktıkça böyle. Yani gerçekten ee... içim bulanıyor. Yani bazen böyle sakin sakin geliyorum şuraya. <gülüyor> Hiç de şiddet yanlısı bir insan değilim. Allah şu mikrofonu şöyle bir daha ta şöyle. Tamam bak durdu. Tamam. Şimdi Almanya Başbakanı ile ilgili bir e, haber var. Bir onu verelim. Almanya, Almanya başbakanı, başbakanı Angela Merkel biliyorsun bugünlerde biraz sıkıntılı. Biraz da evet Sarkozy'nin gidişi çok. Neden çok sıkıntılar? yıprattı, çok yıprattı. gidişi, efendim, son seçimleri Almanya'da yapılan seçimlerde kaybetti. Kaybetti. Kuzeyden Westfalia bölgesi, bizim iyi bildiğimiz bir bölge. E, Westfalia, e, aşağı taksonya, yukarı taksonya derken. Oradaki seçimleri kaybetti. Herhalde morali bozuk. Geçen bir ilk okuluz yani. Berlin neresi etmiş. kaldı bir? Gurlamadan tabii. <gülüyor> <gülüyor> Gurlamadan nokta. Bir Berlin kaldı. Bir Berlin. Bir Berlin var benim elimde. Çabuk demiş ya. Çabuk demiş bana demiş diğer yer yerleri bulun. de şey bulmuş. Çabuk bulmamış. bana bir yer bulmuş. Ee, Berlin diye onda da onu da herhalde bu günden sonra bu kaybedecek. haftalarda kaybedecekler. Neden? Neden? Sen Neden biliyorsun. ki? Ee, geçen ilkokulları ziyaret ediyormuş. Hı hı. Almanya Başbakanı Angela Merkel. Hı hı. Ee, sonra harita asılmış. Coğrafya dersine mi girdi nedir ilkokul. Çünkü Almanya sistemini sen daha iyi biliyorsun. Tabii. Yani bizde yani, mevsimler şeridi yani ilkokullarda mevsimler şeridi. Bizde derken Türkiye'de. Türkiye'de. Ama sizde kentikahatından sonra Ha kentikahatından Kintikaten'da. sonra orada şeyler var, Hanflar var. Oraya gittin sen? Ya, tabii oraya da gittim. Cimnazium'a da bir gittim yani sonuçta. E, yani, Cimnazium'a da gittin doğru. Cimnazium'a da gittim. Orada coğrafya dersi aldınız mı Cimnazium'dan? Orada coğrafya dersi aldık ama orada tabii e, yani... Tamam, Türkçe'ni değiştirmene gerek yok. Hepimiz ikna olduk falan <gülüyor> <bari, gülüyor> yani. Yani o zamanlar tabii iki <gülüyor> bölgeliydi. Doğu Almanya ve Batı Almanya. O, o zaman eski seni tamam ya. O zaman örnek olmaz. Coğrafya Hatta dersi... şöyle geçerdi. Demokratik Almanya, federal Almanya. Peki başbakanlar gelir miydi Başbakan... dersinize? Tabii çok başbakanlar geldi. Geldi mi? Tabii. Süt dağıtıldı mı hiç? Alman Süt. sütü. Alman sütü dağıtıldı. Yani Alman, Alman, çikolatası, sütü. Alman çikolatası dağıtıldı. Bize öyleydi. Alman Biz federal Almanya'daydık ve bize... Fisko Yüngenden çikolatalar geldi. Değil mi? <gülüyor> tabii tabii tabii tabii tabii tabii. Çok çok lezizdi o zaman çikolataları gerçekten. Şimdi coğrafya dersine çat kapı girmiş han gelen. Evet. Hoş Farkış, geldiniz. Biliyorsunuz coğrafya derslerinde harita odasından harita gelir. Tabii ki. Haritayı asmış tahtanın üstüne. Evet. Orada da tabii akıllı tahta falan yok normal. Mah. Bildiğin tahta. Öyle Fatih projesi falan. Ya ne? Evet, hemen görmüş şey haritayı göstermiş. Burası neresi diyerek ahanda işte burası Berlin arkadaşlar demiş. Eline uzattığı yer neresi? elini uzattığı, elini yer, uzattığı neresi? yer Moskova çıkmış sonra. Yazık. Yazık. Ondan sonra Rusya'nın orta bölgelerini işaret etmiş. E, coğrafya öğretmeni de e, tabii Almanya'da sistem değişik fahir. Yani başbakan sınıfa girdiği zaman bir yanlış yaptıysa ama öğretmen düzeltir. Hmm. Alman sisteminde bu ayıp değil. A evet asıl olan. Coğrafya öğretme doğru yeri işaret edince... Aynı sırada da yerlenebilir çünkü yerlenmek orada. Tabii. E, o da normal. Çok hem normal yerlenip, bir şey. Hem yerlenip hem yanlışımızı düzeltebiliriz. Başbakanı düzeltebiliriz. Düzeltebilir. Mesela şöyle... Yani tabi benzetmek gibi olmasın şimdi orada ayıp değil ama bizde sabah sabah insanların canı sıkılmasın diye ben saat 9'dan sonra bu e, canlandırma... Yerlenmeyi mi düşünüyorum anlamadım ben canlandırmanın <gülüyor> yerlendi... ne kısmını yapacaksın Biraz 9'u yani? geçirseydik Bir... yerle, hem yerlenen hem de aynı zamanda... Bir yok kalmıştır yapmayalım, <gülüyor> yapmayalım. yeterli. <gülüyor> Hayır. Coğrafya öğretmeni şöyle Merkel'in elini tık diye itmiş lıp diye bırakmış kendini ondan sonra harita Ondan sonra tık diye göstermiş Ondan sonra orası mı benim gösterdiğim yer neresi o zaman demiş Angela Merkel Bu ne demiş? Ve demiş böyle kaşlarını kaldırmış böyle kafasının yanına Kadın yatarak. mıymış? Angela Merkel coğrafya öğretmeni mi? Evet kesin kadın Onun cinsiyeti belli değil ya Belirtilmesi Çok... gerekiyor Angela Merkel demiş ya öyle kaşlarını kaldırarak ha, Benim burası. gösterdiğim yer neresi o zaman demiş Ondan Sence neresi demiş öbürü de. Öğretmen de. Pardon sana mı soracaktım demiş. Hoş demiş sen kendini ne zannediyorsun demiş. Demiş cart diye ayırırım seni derken hemen korumalar girmiş falan. Hemen or oracıkta ayırmışlar kavgayı. <gülüyor> <gülüyor> sonra <gülüyor> keşke hemen oracıkta ayırmayaydı <gülüyor> iyiydi. Rusya demiş öğretmen. Rusya deyince yok ya. Sen Rusya başbakanı kim biliyor mu? Biliyorum ben her gün görüşüyorum. Hadi lan demiş bir tane şey oldum diye niye böyle? Mesajda telefonunu gösterdi. İhti... Medvedev kaydı demiş. Putin demiş. Medvedev de vardı mesajda demiş. Ne oluyor demiş? Avant demiş sen ben ben senin yerinde olsam pihi. Sen demiş nasıl konuşuyorsun memnun orada hemen çiçek ayırmışlar. Ayırmışlar oracıkta. <gülüyor> ayırmışlar. Rusya o kadar yakın mı <gülüyor> ya? demiş. Ya o, kimin taklidini yapıyorsunuz <gülüyor> Sayın Başbakanım Bayağı ol demiş Ondan sonra saçma sapan bir diyalog olmuş <gülüyor> Çocuklara kötü örnek ya, ya Böyle valla. şey mi olur yani Ondan sonra kintal kartanlarımız böyle oluyor Yahu olma mı olma mı? Ondan sonra da neler neler, neler Hemen cebinden yani. çikolata çıkarmış ya. Ve bir tane de top vermiş öğretmene Bence süt diye. projesinden ziyade biraz Yok düşürüm. abi işte süt projesi yok da ondan Onlar eski sisteme dönsünler 80'lerde Sen yemedin mi fındık yaş yemez miyim ya fisko birliği Benim yemeğim, ben fındığın daha, fıstığın hadd hesabı yok 8 yaşındaydım 9 yaşındaydım Fiskobirlik birlik diye gezerdim Fiskobirlik birlik bizim anamız diye gezerdik ya ben biz. de radyo şeylerini söylerdim ya fisko birliğin cingıllarını. radyo reklamları vardı o zaman tabii tabii onları tabii. söylerdik ya ki, sokaklarda bağıra bağıra çocuklara öyle herkese değil böyle kutularla gelirdi Kalır da onları ceplerimize doldurduk. Bütün herkes böyle cebinden üzümlü fındık yiyip dururdu. Neymiş? Angela Merkel coğrafyadan çakmış. Yahu sen bırak onu. Bırak sen onu biliyor o kızın hiçbir doğru bir şey yapmadı. Yapmadı. Hiçbiri yani hep mi yatan? Hatalı de oracık daha Oracıkta ayrı vermişler. Tabii fındık fıstık deyince her yeri evin gibi düşünme Fahir. Doğru. Ev gibi düşünmemek evin lazım. Ev gibi düşünmemek lazım. Doğru. Sen dükkandan düşün. Tamam. Nasıl fındık fıstık yeniyor? Nasıl Şimdi bir haber ki, var. Herkes kinoylan. kinoylan. yeniyor. Şimdi bir haber var. Herkes e, şaşkınlıkla karşılıyor ama tabii herkes ev gibi düşündüğü için. E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını biliyorsun. Bilmem mi? E, son 3 ayda 55.928 liralık kuru yemiş Yenmiş. Bakanlıkta. Alınmış. Kimin yediği belli değil. E genel yani, demek ki çok oluyor bakanlığın. Kuru pasta verilmiyor mu ya bakanlıklarda? Kuru yemiş ne? Kuru yemiş. Zengin kar mısın veriyorlar? Kuru yemişin çekirdek kabuğu olur, bir şey olur. Çekirdek zengin... olur, doğru. Bizim demek ki zengin gaga, kar. verdiğimiz gibi zengin kar mısın veriliyor? Ha, bizim, bizim tek sıkıntılı şeyimiz orada antep fıstığı ki onun da yani kabuğu olmasa Sıkıntı kabuktan yani değil ha, mi? Tabii yoksa iç, içi yemem. Aslında gerçek zengin karması ayıklanmış. Ayıklanmış tabi canım. Fanta fıstığı olması gerçek lazım zengin. Bizimki zenginliği aday. Yani. yani. Yani bir ucundan tatsınlar zenginliği. 55.928 lira. E, İyi para Oktay. Lira. Aylık ne kadar oluyor ya bu 60 bin desen. 20 bin liraya yakın kadar şey e, kuru yemiş masrafı var. Aylık 20 mi? Aile ve sosyal e, politika. Valla ben benim hesaplarıma göre aylık 20 mi mi dedim. Kuruymuş, yemiş. Ha, pasta da varmış. Bu ha, içinde kuru, kuru pasta da vardır. Kuru pasta da varmış tamam. Şimdi oturdu. Ha. Hele o kakaolulardan varsa tamam o gider. Gider. O gider tık tık tık lıp diye bırakır kendini o. Valla kuru Ortaya pasta. Ortaya da birer remolaccia salatası alırlar. Oldu bitti gitti işte. o Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na girenler hemen şey <gülüyor> diyorlar. Gelir girmez danışmaya gidiyorlar. Birer remolaccia salatası alırız. Alır mıyız? Mesela bir tatsızlık oluyor. Bir şey oluyor böyle bir, bir, bir... Biri şey yapıyor işini aksatıyor bir şey oluyor unutuyor yapacağı bir şey. Hemen onun söylediği şey belli. Birer meman açısı alıp keyfimizi yerine getirmeyiz ortaya. Ne kadar O güzel. zaman tatlıya bağlanıyor. O yüzden yani normal diyorum ben 60 bin liraya yakın şey. E iyi tabii canım kuru pasta da yenmez diyorduk da sevgili dinleyiciler. Yeniyor o meretle nasıl gidiyor? Acaba biz de kuru pasta alsak mı ya kuru le beraber? Senin ağzını severim Oktay aklında bin yaşa hemen oracıkta ayırmışlar olur <gülüyor> yani <gülüyor> oracıkta ayır vermişler evet yani şunu bir oturtamadım ya ayırmışlar ayır ayır doğru yerde He. kullanmıyorsun aklın başka yerde aklın başka yerde vallahi neler neler ya neler neler Oktay neler neler ay neler neler derken ee, bir programın daha ne oldu e ya, yani şeyin sonuna geleceğiz. Da reklama beklama gideceğiz. Reklama Var mı? Bir şey. Var canım, olmaz bellek, ya? Bir Masalcı küçüğüm. Şirin Baba'nın şeyini veriyormuş. Maşallah ne? Hürriyet gazetesi bak. Sesli ve hareketli Masalcı Şirin Baba. Sazı Maskesi mi veriyor? 49 kupona. Yok. Bilmiyorum ki nesini veriyor bunun. Masalcı dediği için benim ilgimi çekti. Masalcı Şirin Baba. Masalcı Şirin Baba. Nın... Ne anlatıyor acaba? <gülüyor> en pis hikayeleri. <gülüyor> Şirin Baba'nın hiç duymadığınız hikayeler. <gülüyor> <gülüyor> Yakası açılmadık hikayeler. Çocuk hülyi, Ya bunlar vallahi iyi iyice zı zıvana'dan çıktılar ya. Öykü şarkı oyun, Öykü, film. şarkı oyun derken vallahi çocuklarımızın zihni ne hale geldi. Vallahi Şirin çirim o da ayrı vermişler. Oldu mu? Doğru. Ya, mu? doğru söyledin ama Yanlış çok doğru biliyorum. bir yerde kullanmadın Fahir. Ya oktan bir bir kere de ya, bir kerede ya istediğim şeyler olsun ya. Aa, Aa, dur daha yeni Fahir. Dur, dur daha bak, yeni mi? İstersen ortaya birer remo açıp salatası alalım. Sonra programımıza kaldığımız yerden devam. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Mor mor. Um, Ağzımız mor. Um, o zaman şöyle. Ne oldu ağzım mor deyince ağzınızı seveyim öpeyim falan gibi bir şey demedin? Yok, İçim bulandı var. değil mi? İçim bulandı. Tek için. Tek hassas noktamı. Noktamı nasıl korumalı? <gülüyor> ağzım <hastalığı>. çok hassastır. <gülüyor> Hemen oracıkta ayrı vermişler. Evet sevgili dinleyiciler. niye ayırdık önü hani. takdirinizi bırakıyor evet. ve huzurlarımıza rolümüze... sevgiyle evet. ayrılıyoruz evet. hoşça Geleceğiz geleceğiz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yeterli mi Oktar? Yeterli yedim ben. <gülüyor> altta altta çalış bak onu kesmiyorum bir daha. Tamam hadi. Seveni vardır, sevmeyeni vardır. İyi çocuktur Cem'i. Dinleyeceğiz mi yoksa böyle... Genel... Altta alta, Altta alta ya. Altta altta dediğin. Altta işte böyle. Anladım. Hayatımıza eşlik etmeye devam edecek sevgili Cem'i. Belki de NASA'dan gelen e, işimize yarayacak bir iki şeyden biri. Biri e, evet. Geçen günlerde ortaya çıktı. NASA aidatlarının e, belgeleri ortaya çıktı. Ne, ne işimize yarar canım? NASA aidatlar? Doğru o da işimize ya. yaramıyor. demek ki. Ya küçük anahtarlıkları mı varmış? Onlar yarayabilir. Lazerli böyle. Pointer. Ha, o da güzel. Onlar işimize yarayabilir. Çok güzel. Maalesef ama o da değil. E, gençlik e, iksiri yapmış NASA. Astronotları atmosferin dışındaki radyasyon etkilerinden korumak için bir... Onlara sıkı sıkıya e, şey yapmak lazım. Doğru. Zaten önce gitmeden önce güzelce bir yediriyorlar içiriyorlar. Öyle gönderiyorlar. Bir daha nerede? Çünkü gidip de dönememek dönüp de önüpte bulamamak, bulamamak var. var. Tabii canım. Bir de oradaki durumları da çok zor. Yani astronotların o yüzden de güzel böyle meyve ağırlıklı eşkili bir şeyler yapmışlar. Ha meyve salatası mı? <gülüyor> Hayır, aklım fikrim de malacis salatasında. <gülüyor> Vallahi ben orada kalıyorum. oraya götürüyorsun. Hemen oracıkta ayrı vermişler. Yemedin ya sen. Atmosferden ayrı vermişler. Oktay bak bu nasıl? astronotları hemen oracıkta atmosferden ayırı vermişler. Çok güzel oldu. Bu da bu güzel oldu. Ya farik. biliyordum bir gün doğru yerde kullanacağımı biliyordum. Bu güzel oldu. Kesmet buraya. Ama daha iyi bir şey olması lazım. <gülüyor> Kesmet dedim bu arada. Kesmet tabii. Kesmet konusuna da cuma günü gireceğiz. Çok önemli bir konu. Daha önce hiç girilmemiş bir konu dikkat ettiyseniz. <gülüyor> meyve ağırlıklı içeceklerin ciltteki yaşlanma belirtilerini azalttığı belirlenmiş. Allah Allah Allah Allah. Ama tabii öyle meyve kokteyli, eşkili kokteyl falan filan deyince olmaz. NASA bir kokteyl yaptı mı adını hemen AS10 diye bir şey koymuş. AS10 kokteyli. Sonra zaten onun ana malzemesi salatalıkmış. Kabuklarını da ciltlerine yapıştırmışlar. Az sonra Pamuk gibi göndermişler. Tabii canım. Kız demiş iyi gelir bu sayın şey demiş ay çok iyi geldi bak gerim gerim gerildi. öp bak demiş neyi ne öpeceğim ya demiş cildimi öp öp demiş oracıkta vermişler. bakın ne kadar <gülüyor> ne güzel bir doğru kullanım ne kadar <gülüyor> güzel oldu <gülüyor> as10 adlı içecek 180 kişide denenmiş zorla bir dakika as10 yüzde kaç alkol ne var içinde bunun nokta tamamen meyve kokteyli tamamen meyve kokteyli bu ne kadar eee Yeterli fayır. 4 <gülüyor> ay süreyle içeceği günde 2 kez tüketenlerde vallahi de billahi de demiş NASA'nın başkanı <gülüyor> karışıklıklarda %15-20 oranında azalma oldu ya demiş. Ya karışıklıklarda %20. Neyse de demişler. Nasıl yüzdeli konuşuyorsunuz siz? Neye güveniyorsunuz demiş. Ha yani ben onu söyleyeyim. kırışıklıklardaki yüzde 15 azalma nedir? 15 da, yani 100 tane çizgım vardı da 15'imi kayboldu. Çizgi dedim Fahir. Şu anda bütün benim konuya olan falan gitti. Yani, yani çizgı dedim. İşte yüzdeki kırışıklıklara çizgı denir ya. Evet. Tamam. <gülüyor> Yüzündeki... Şimdi tekrar aynı heyecanı Öyle hissediyorum. Şarkı da var onun. Yüzündeki çizgılarla... Saçındaki beyazlarla benim için eskisinden de daha güzelsin değil mi? Hoş bir... Çok. Hemen oracıklar yeri Çok vermişler. Çok hoş. Evet. Çok hoş. Ee, A-S-10'u içiyorsun. İçiyorsun ve cincik gibi oluyorsun. Cincik gibi oluyorsun. Ama yalnız tek bir şey var. En az 4 aylık süreyle kullanman gerekiyor. 4 aylık süreyle Doğrudan her gün... Doğrudan satış iki... sona erdi. <gülüyor> Doğrudan satış. Ben direkt Yaşar Alptekin'i kullanalım derim. <gülüyor> a 10da mı? A-S-10'da. Çünkü bu ballarda... Ben gittim, gördüğüm ikna oldum diye bir açıklaması vardı. Adam güven veriyor ya, dosta güven, düşmana korku. Yalnız Utah'a gitmiş birisi e, şey olması lazım. Utah'a giden o Konuşması zaman. Olmuşması lazım. Türk oldu. Türk soyadla. Kaç harfli? <gülüyor> bir de bir de fotoğraf. Yutah'ta yapılmış bu araştırma da. Brezilya'da yetişen, yetişen kupa meyvesi. Tamam Brezilya'da ne kadar ne kadar? tarifini ver. bir kupuğa dakika Kupuha su, su. ne kadar? Kupuha su meyvesi. Bir avuç yeter. Bir avuç kupuha su. Tık tık tık tık tık onu doğuruyorsun. Tamam. Tamam mı? Onu bir kapta bekletirken üzüm. Üzüm ne diyeyim? Üzümü böyle lıp lıp lıp, lıp, lıp vuruyorsun şeyle. Nasıl üzüm? Dibekte havanda. Kuru üzüm. Kuru üzüm değil ya bildiğin yaş üzüm. Çekirdek, çekirdeksi fark etmez. Oğlum siyahıyla şey farklı ya Oktay. Oğlum mu? Oğlum mu? Hemen çıktı. <gülüyor> siyahı, siyahı. siyah. Yani hiç uğraşma. Evet, siyahı, hiç uğraşma. Hiç uğraşma yeşilini bulacağım diye. Al y siyahını, ez. Ez. Ondan sonra yeşil çay. Yeşil çay. Çinçileyi, çinçil. Bulabilir misin çinçil? Çinçile, tabii canım artık çok ucuzladı, çinçile. Çinçile. Çinçile sonra... dediniz bu şey değil mi işte, sarı sarı olan, zayıflatıcı çinçile değil miydi? Sarı sarı olan ne ya? O kiraz mıydı, neydi o ya? O vardı ya işte böyle bir Altın türlü. kiraz mı? Altın kiraz ha. <gülüyor> Altın kiraz diye bir şey. Sarı Altın kiraz, kiraz mı? olduğunu ilan ediyorum. Çilek mu? diyorum, ne kirazı. Ha, çincile nasıl bir şey? Çincileyi. Çincileyi nasıl bir, bir şey? Gene takır tukur bir guruldamalar başladı Oktay. Guruldama. Guruldama. Guruldama. Vurulmaz öyle mikrofona. Sevdiğinizce Oktay Zivana'dan çıkmak üzere. Vallahi zuvana iyi iyi. Şey. Zivana beni Zivana etmeyin bak. Ama dur sen biz. <gülüyor> ben baka. senin siyasetim. Ben. Ama <gülüyor> bitmedi. Bitmez. Bitmez. Dur bitmeyecek zaten. Alttan vereceğim alttan. Hem alttan hem attan vereceğim oktay. Uuu, bu tarafa bu tarafa doğru gideceğiz buraya da. de gel. Bu yöne double double. Al birazcık da San Francisco sokakları. Uuu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çinçleyi, evet. Hint inciri, Hint inciri, Hintin diye geçer ne kadar ırkçı bir şey bu kokteyl bu ya? E oralarda yetişiyor. Ne yapsın incir? Yani her şeyde böyle efem Çinçle, Hint inciri. Efendime söyle yeşil çay nar na ha bak düz nar vall well işte ya bak bu kadar tarif verdik şimdi yazanlara çok ayıp olacak çünkü biliyorum. şöyle bitiyor A ve bazı ve daha neler, neler ve bazı sebzeler demiş e ver onu da ver biz burada tarif veriyoruz i̇şte oktay burada tarife olan... beş parmağın beşi bir mi değil et tırnaktan ayrılır mı ...ayrılmaz... Oracıkta bir kol ve ayrıver ayrı vermişlerse ayrılır <gülüyor> bir kol iki karpuz sar mı Büyük koltuğu mı? sar. Böyle genişlik koltuklar var şeyler. Ya, Elni Yaman Bey, Yaman. E. Hepsinin bir cevabı var falan. Hadi ki muhakkak. Ee, o yüzden e, astronotların içeceğini bundan sonra e, sofralarımızda da olma. görmek biz, mümkün. Biz, biz hazırlayalım. Şunu bir... Yok yok bir şey diye bak gitti geliyor. O, öyle arada oluyor ya yok, arada. Yok, sen şunu alır mısın? Fazla yüz vermemek lazım. Evet, sevildiği alış. Cızırdayan mikrofonu, mikrofonu erkenden keserler bizim orada. <gülüyor> Yanlış zamanda cızırdayan mikrofonun ayağı kesildi şu anda Vallahi kadar sabahlarla. Ee, onun dışında şöyle hızlı hızlı bir bakalım gündeme. Madem e, gençlik içeceğini de verdik. Ee, başka neler varmış? Neler, başka neler? neler varmış neler neler? Akıllı ceple dilden sağlık taraması. Onu ee, ne dilimize mi yapıştırıyorsun anladığım kadarıyla. Akıllı ceple dediğin bir programı indiriyoruz cep telefonumuza. Ve tabii o tabii büyük ihtimalle tabi uygulama ona tipi bakacak olursak elinizin ront yeni çekiyor diye de bir şey de var hadi yani. ya öyle bir şey mi ama işte var ya böyle normal standart ne işte elini göz şey yapıyorsun kam kamera da kemik kemik gösteriyordu uydurma yani öyle bir şey. XR'yi ne zaman şey bağlı? Yani. O kadar da değil. Kadar öyle bir şey olabileceğini vermişler Uygulama bak e, kullanılmaya başlandığı takdirde cep telefonu yalanacak. E, dilin görüntüsünden yola çıkarak kullanıcıyı e, bir sağlık sorunu belirtisi olup olmadığı yoksa da ee, o en yakın zamanda olacağının garantisini veriyor anladığım kadarıyla Nasıl? cep telefonu. Abi yalıyorsun abi. abi. Yalıyorum. as onu <gülüyor> da 50 dolara satıyorlar. Hadi zaman. ya fiyatı mı var sende? Fiyatı var bende. Nereden alıyormuşuz onu? Bunu bakayım. www.nasa.com.tr Bana Cema biraz sahte bir adres gibi geldi. Cemaliyetini alalım biz abi. <gülüyor> yani sonuçta bildiğimiz adamlar yani. Bildiğimiz adamlardan alalım bunları. İyi güzelmiş fiyatı da güzelmiş. Fiyatı iyi abi yani biz de müşterilerimize satarız yani bardağını biz 20 liradan verelim yani derim ucuz ucuz içsinler içtikçe bizi ansınlar bu arada Türkiye'ye gelen yabancıların e, kimler olduğu ve uzun uzun aklında yapılan haberler e, çıkmaya başladı çünkü mevsim Mevsim yazmıştı. Yazmıştı. Ee, i̇şte iki ünlü Bruce Willis Salman Hayek tabii ayrı ayrı geliyorlar ama. Hı hı. E, onlar hakkında mesela Bruce Willis Dalyan'a geliyormuş. Hı. Kiminden geliyormuş? Dur Kimden? Bakayım. Bruce Willis o gene çamır banyası yapmaya mı geliyorlar? <gülüyor> ya vallahi bir gün geldi Büyük de... Büyük ihtimalle. İşte o Sting ile Dustin Hoffman bir beraber gelmişlerdi diye zamanında. Evet. Çamırlara belenip belenip poz vermişlerdi. Hı. Hala olmuş. aklımızda değil mi? Hala aklımızda hiç çıkmadı ki benim o sahneler. Dustin Hoffman'ı öyle görünce Sting yine çıkardı da Dustin Hoffman çok etkili oldu. Evet ya yani Dustin Hoffman'a... diye gördüğümüz adam, Kramer diye... Bay Kramer diye gördüğümüz adam... Nereden nereye? Çamurların ya? içinde belendi belendi. Valla beleniyorlardı bildiğin beleniyorlardı çocuklar gibi şendiler. Oralarını buralarını her taraflarına sürdüler. Ama neyse hoş gelsin Bruce Willis de hoş gelsin. Ben demiş bölgenin mavi yengeçlerini görmek istiyorum demiş. Görmek, mi, görmek mi yemek mi? Dalyana gidelim demiş ayağını vurmuş böyle. yata. yata. Ya. Ondan sonra Salma Hayek de gelmiş. O kimle gelmiş? O da e, önceki gün e, Simi adasındaymış. Oradan bu e, Beriyan'a geçmiş. Geçerken mi uğramış? Nişanlısı ve kızıyla gelmiş. Nişanlısı kim onun Salma Hayek'in? Salma Hayek'in nişanlısı işte. Salma Hayek'in nişanlısı yakalandı. Kim? Canım kardeşim. Şeker kardeşim. Salma'yı biliyoruz. Önün nişanlısını da öğrenmek en doğal hakkımız değil mi bizim? Maalesef. Bu kadın kimle nişanlı? Yarın öbür gün karşımıza bir tane şeyle çıkacak. Neyse bakalım burada. İşte 300 bin şişe su, 235 bin bayrak, 100 bin şapka. Geçiniz. Salma yık. Ondan sonra 5000 ünlüyle fotoğrafa olan genç. <gülüyor> Yakalandı. Yakalansın. 16 yaşındaki e, Sara. Ee, alışıla gelmişin dışında bir hobisi var demiş. Ünlülerle fotoğraf biz de bir çekilmedi bir çekilmedik. Bu arada fotoğraf diye bugün ediniz. hemen duyuralım tekrar bir kez daha bugün 29 evet, Mayıs ee, Utku Demirsoy'un e, kansere karşı e, yalnız değilsin fotoğraf sergisi Çağdaş Sanatlar Çağdaş, Merkezi'nde. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 4 Haziran'a kadar olabilir. Belki de 1 Haziran'a kadar. Yok, 4 Haziran'a kadar. 3-4 gün diyelim biz. Yani evet 4 Haziran'a kadar işte görülebilecek. Görülebilecek. orada görebileceğiniz birkaç simayen tanıdığınız simayen sevgili Oktay Demirci Gerçi Oktay Demirci kendi fotoğrafını görmedi bir türlü yani onun için de Yok canım oldu. gönderdi Utku da gönderdi. Ha gönderdi abi, mi? Tabii canım gönderdi göndermez ha, Utku evet. sağ olsun. Evet. Gerçekten e, yani çok güzel fotoğraflar var sevgili dinleyiciler. Yani bir foto... uğrayın. Bir uğrayın. Biz... Çalar, biz... Çünkü neden biz neden bugün geçen. uğrayacağız? Yani. Neden siz uğramayasınız? Ne kadar, Teşekkür ederim. Kadar, Fotoğraf tekrar dönelim fotoğrafa. 500 bin ünlüyle. Ama ne hiçbir Utku Demirsoy'un sergisini verdikten sonra ne anlamı var şu formada yani, beni yani vermenin falan. Fotoğraf. Geç. Geç. Geç. Geç. Tamam Oktay ne bağırıyorsun bir saniye ya son bir iki dakika kaldı onu değil yine... mi? En zevkli se seks yaşı ver, vereyim mi onu yoksa daha... Dokuz, dokuzdan sonra ver en zevkli seks yaşı seks konusunu biliyorsun. Dokuzdan sonra konuşuyoruz. Bazı prensiplerimize de uyalım lütfen rica edeceğim. İki üç tane zaten prensibimiz var ondan da vazgeçmeyelim diyorsun doğru. Evet. Bak Öyle bakalım. diyelim. Ondan sonra falanlar filanlar derken evet falanlar filanlar derken... Evet bu, burada bir şey... Artık. Aa dinleyelim hadi bunu dinleyelim ya. Tamam. Habere kadar dinleyelim şöyle güzel bak çok güzel şarkı bu. Modern sabahlar Modern sabahlar Radyo Tülesi'niz Moner Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Haberleri dinledik, şarkıları, türküleri dinledik. Peki biraz da bizi dinlemeye ne dersiniz? Esprilerimizle, şakalarımızla elbette. <gülüyor> Ay Ege. Ege hoşsun ya. Keyifli, keyifli bir sohbetle başladı bu saat bakıyorum. Keyifli de devam edecek. Çünkü nasıl başlarsa... <gülüyor> Berşerefe biraz at ver ya. <gülüyor> Birinci psikoloji bozuldu. İbrikçi ne dedi ya. Ne oldu abi ne var yani? İbrikçi mi dedi? İbrikçi, i̇brikçi dedi, dedi evet. Senin de kulakların sansar kulağı gibi duyuyor. Vallahi bilmiyorum. Vay <Saf, gülüyor> nasıl yakaladın ne kadar güzel rahatlamıştım ya. Saf saf monitöre bakıyordum ben. <gülüyor> hem ibrikçi dediğim için rahatlamıştım hem de kimse duymadı. Oh, <gülüyor> <gülüyor> o tip bir rahatlık vardı. Şimdi ne? durup dururken. İsteladen sen ibrikçi dedi. Ne bileyim öyle giderken. Sen de şey yapıyordun Öyle bir. İbrikçi. Senin de rütka ibrikçi rütka konumuna. <gülüyor> Yok yok bugün bize alışkınız. Bugün iyi gelir bize. Hiçbir iplik cezasız kalmaz. Buyurun efendim. Um, e, seks şeyine girelim seks, mi? Evet Dokuz, ya, Oksay, ben sabahdan sonra... beri bekliyorum. Dokuzu geçti. Seks, seks, seks. Ben Saat dokuzdan sonra nasıl? Aaaa <gülüyor> seks ya. <gülüyor> E, seks deyince Hakan Sular durdu tabii. En zevkli seks yaşı belli oldu. İngiltere'de. Nasıl utanmadan e, yazıyorlar bunları Vallahi hakikaten ya. ya yani ne demek en zevkli. Biz yayında hicap duyuyoruz. Vallahi ben utanıyorum. Yaratan. Şu anda İngilizler adına utanıyorum. Başta kraliçe. Yani da özür dileyerek. Özür dileyerek. Bir utanmaz benim yani. ya estağfurullah Oktay utanmaz Sen aracısın yaparak. aracıya zeval olmaz. Olur mu canım? Vermeyi verir. Olur biter. Aracı da. Aracı. Aracın da evet. Evet ya. Utanması lazım. <gülüyor> Biraz utanması lazım. Evet sonuçta. Yine de vereyim de bundan sonrakilerde utanayım. Tamam. İngiltere'de e, oyuncak satan e, bir site yapmış araştırmayı. Oyuncak dediysem öyle... E, Lalette aynı oyuncak e, değil. Tane oyuncaklar değil. Ne bu şeyler mi? Yani şey oyuncakları. Hiç ki yani. Ya ben de bir yerde duymuştum. Yoksa bir filmde mi duymuştum? Minishlerden mi? Nelerden? Minish. Yok ya değildir değil herhalde. Değil ya böyle oyuncak da... Bak, bir yetişkinler mi? için oyuncak diyebilirim. Onu anlamadım işte yetişkinler ne, sen, için mi? Uzaktan kumandalı şey mi mesela? Şu adama bir arada hede için. de bir yerde. Uzaktan <gülüyor> kumandalı mı? Tatlım ben gelemiyorum. Sen Ne <gülüyor> gibi bir şey sorabilir miyim? Sen uzaktan kumandalı arabanı ne yaptın? Aa uzaktan kumandalı arabamı ne yaptım ben? Herhalde ee, böyle. En son tarihte koridorlarında sürdün değil mi sen onu? Evet bağışladım galiba. Bağışladın mı? Hı hı. Hediye ettin yani Sen... Almanyalı ruhunla. Yok canım onu zannetmiyorum. Ya bozulmuş bir pili bitmiştir. Bağışladım dediğim yani kime bağışladığımı da bilmiyorum. Yani otluya mı bıraktın onu da mı otluya bıraktın? <gülüyor> şey dedim yani uzaktan kumandalı araban varsa bırakacaksın. Seviyorsa zaten geri döner dediler. Sevmedi. <gülüyor> Dönmedi bir daha. Merak yani. ettim onu da. Eğer lazım değilse bana versene onu bir ara. Diyecektim ama ne yapayım gideceğim kendimi uzaktan kumandalı araba alacağım. Hem de en havalısından. Jeep ala o zaman Jeep. Jeep alacağım. Dağ tepe bayır çıkandan alacağım. Ya o helikopter'e ben çok özelmiştim. Helikopter de alacağım. Ama çok pahalı. Niye diyorum, o kadar? pahalı olması değil de daha doğrusu. ucuzu da var ona. Zahmet Aldığın mi? Aldığın zaman düşürme ihtimali çok yüksek ya onu. E, Düşürmeyiz. Onlar zaten ne? sürümden kazanıyorlar. Ucuz ucuz. 30 lira falandı galiba. Ya yok onlardan değil canım. Onlar değil onlar değil, kalkıyor, onlar değil bu ya. Onlar değil. Benim B. özenliğim daha büyükler. Kalkıyor. Kalk i̇niyor ve sağa mı dönüyoruz? 500 kaç? 1000, 1500. Mevzusu. 1500 falan Yine içimizdeki erkeği tutamayıp Oyuncaklara daldık tamam, tamam. Hangi oyuncaklar oyuncaklara daldık da fark ettiniz mi evet. Yok bu bildiğiniz oyuncaklar Bu konuştuklarımızdan bildiğiniz değil, değil. Oyuncaklar mı? Başka tip oyuncaklar evet. Erkeklerin ee, En çok En ee, hoşlaştığı yaş ya, Oyuncaklarla mı? Oyuncaklarla beraber hoşlaştığı yaş 33. 33. Of. Geçmiş bizim. Evet, yani geçmişiz artık. O ya yıllarda oyuncu yıllar, ama. Tabii tabii bir yıllar önceydi biz neler neler. Oktay neler. Kadınlarda bir... Şu bir... noktadan sonra legoları <gülüyor> ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Legolardan <gülüyor> bina yapacağız. Ne yapacağız? Böyle kalınca bir şey yapıp... Güzel onu güzel. Sopa tipi mi? Sopa tipi. Yani böyle gökdelen Yok gibi. Yok böyle vinç tipi. Ben gördüm canım benim yaşıma yakın bir adam böyle çok seviyor. Lego oynuyor. Odasında falan böyle vinçler minçler yapmış bir şeyler. Benim, ben de bir tane adam gördüm. Ama Legoda öyle. son noktaydı. Böyle bir bina yapmış. İçerine vinç koymuş. Tam senin istediğin tipte bir şey var. <gülüyor> Kadınlarda bir beş yaş küçük. Valla bunlar 28. çok ay ayıp şeyler ya. Bunlar ayıp ayıp şeyler. şeyler konuşulur mu? 33-28. Her yaşın ayrı güzelliği var. Her yaşın ayrı beğenileri var. Öyle denmez. İçimdeki çocuğu da eşitliyorum. Çok affedersiniz. Seksimi de yapıyorum diyorum. Yani. <gülüyor> Daha bir sürü yaş var ama onları söylemiyorum utandığımız için. <gülüyor> yani yaşta utanacak bir şey yok. Mesela 20 29 var erkeklerin 29 yaşında. O ne ne yapıyorsun? İşte şimdi? ama şimdi onu söyleyince yine şey olacağız yani rahatsız olacağız. O yüzden Evet hiç söyleme boşver tamam. 29 demin söylendiği gibi. Her yaşın bir silahları şey veda mı? Yok. Ha. Combo yani. <gülüyor> Anladınız mı? Bakayım anladım. <gülüyor> 29'muz. Ya Allah'ım yarabbim ya Pis. ön koltuk. Pis. Bir ön, ön koltuk kavgası hikayesi anlatmak Ay, istiyorum. Hayır okudum onu sinirlerim bozuldu Bursa yani. Yıldırım'da Osman Çelik 3 arkadaşıyla gezmek için bir gününü otomobil kiralamaya karar verdi. Hı. Osman Çelik arkadaşı Atalay'ın otomobilini kiraladı. Hı. Otomobilini getiren Atalay ön koltuğa oturup kendisinin evine bırakılmasını istedi. Osman otomobili biz kiraladık ön koltukta ben oturacağım. Hep bunlar shotgun teknolojisinin evet, olmamasına evet, kaynaklanıyor. Sen arkada otur diye çıkıştı. Bu yüzden ikili arasında kavga çıktı. Belinde taşıdığı silah çeken vesaire. yeter. Allah Allah ya. Biz de ne kadar yıllardır ön ya. koltukta şatkan dersin olur. Şatkan konu yani, kapanır ya. Bunun koyduğu şey koltuk... yazılmıştır yani. Hakikaten çok önemli de yani nasıl bir arkadaş grubu bu? Bir yani. arkadaş grubunda birisi ölüyorsa orada bir sıkıntı var demek ki. Ya yani güzel sağlam bağlar yok ya da bambaşka şeylerin peşinde koşmuşlar arkadaş grubunu kırarken. Yazık yıllarda araba, arabasını kiralamak ne demek ya? Arkadaşın arabasını bir günlüğüne istersin. Belli bir para evet, yani. karşılığında Belli mı? karşılığında bir değil değil karşılığındaysa bir de ama yani orada demek ki olayı derinlemesine analizler. Aman yok ya böyle gördüm sinirlerim bozuldu böyle yani sabah sabah niye benim asabım bozucu haberler? E, temenni haberleri var mı? Garanti vermiyoruz haberleri oktay. Garantiler haberinizle... vermiyoruz. Hep öyle kötü haberler. Diskotekte bilet kavgası diye haberler var mesela. Diskotek diye bir. Onun önünde hemen kavga çıkmış. Onlar var. Bugün yani diskoteklerde takam... bile kavga çıkıyorsa artık varın halimizi siz düşünün. Süresi geçen gaz bombaları atılmış Sivas'ta ya. Aa, o, tabii. Daha doğrusu bomb bombalar imha edilmiş. Atılmamış da. Beş gün önce e, gaz şey, bombalarını da değil mi? imha etmişler. Yok boş tarlalar. Siz sürüde toplaşın falan gibi mi? Ya yani şey o gaz bombalarının süresi geçince ne oluyor yok da nasıl ki etkileri yani, var. Onu biraz bize anlatır mısın Çünkü sen anlamadığım bir konu fa. Ama yani şunu biliyorum. Son kullanma tarihi mesela. Bakacaksın yani, altının üstüne. Gıdalarda bir zehirler Bu şey gibi yangın tüpü gibi. Yoksa hı. daha zararlı. Ama atmayalım insanlara süresi geçmiş gaz gözlere zarar verebilir. Birbiriyle de düşünceden bir, değildir. Belki de ishal yapıyordur. Şimdi şöyle söyleyeyim. çöken köyü var. Sivas'ın çöken köyünün bir kilometre uzaklığında yapılmış bu e, bombaların imha işlemi. Hı hı. E, bir şey olmaz bir şey olmaz. Bu zaten tarihi geçtiği için zaten zarar vermez gibi bir açıklamadan sonra 15 kişi hastaneye kaldırılmış ee, ve köydeki bazı tavuklar da normalden küçücük yani çok küçük küçük küçük yumurtlamışlar ama, ama yani azıcık az az sık gibi yumurtuyorlar çok işe miymiş ya, o tavuklar. tavuklar mı? tabi canım biber gazıyla küçük yumurta Değilmiş, misket büyüklüğünde yumurtladığı görülmüş. Ha tamam. işte orada değişmiştir. Yani mesela normalde tavuk günde kaç kere yumurtlar? Bir kere yumurtlar. Bir kere 2. Ha bir kere 2. Bunlar günde 10 defa yumurtluyor. Az az yumurtluyor, sık sık yumurtluyor. Bir de bu bu tavukların herhalde köy tavuğu olduğunu, olduğunu ayrıca yumurtlamamıza gerek yok. Bıldırcın yumurtası dediğimiz şey demek ki biber gazı yemiş tavuk, yumurtası tavuk yumurtası yumurtasıymış. Tavuk yumurtasıymış meğersem. Meğersem. Ee, bu durum efendim demişler, stres tavuklardaki stresten olmuş olabilir, güneş eksikliği ve kalsiyum yetersizliği olmuş demişler. Ondan, ondan olmuş olabilir demişler Neyse ki suç tavuklarda çıktı o hoşuma gitti yani. Hep stresten, 100 kere söyledik, stresten uzak durun tavuklar dedik. Olmadı, olamaz. Tabundan ne stresi var ya? Sabah kalk, eşele, onun niye, bu niye? Efendim bir horozla flört, başka bir şeyi de yok yani. Yargı yani. intikal etti oğlum bak git e, olayı. Oğlum bak git. E, yargı şu anda çöpçü hakkında silahla kasten yaralamadan hüküm kurulur diyen varmış yargıda. Evet hepimiz e, neşe içinde seyretti ko videoyu. Efeleniyor, efeleniyor, sonra dayak yiyor falan diye güldük de sonuçta bir tane çocuk koca adamdan zopayla dayak yiyor. Ve öncesinde de o videodan anladığımız kadarıyla bir Niye diye tokat, Yediği tokat var. var bir şey var. Ama o işte dalga geçince kekemeliğiyle öyle bir de durum var bir tahrik söz konusu yani sonuçta ya işte e, çocuk gıcık meşru müdafaa diyen çocuk gıcık diye müdafaa yapılır mı ya çocuk çok gıcık hakim bey diye <gülüyor> öyle <gülüyor> diyen diye çocuk varmış. bile değil hatta bu iblis bildiğin. Yani tabii ki bunun kararını da biz vermeyeceğiz. Bakalım ne olacak. Yarın. YouTube'da yayınlansın ama. Bence mahkemelerin yani. YouTube'da yargılanması lazım. Herkes Bence bir de. seyretsin ya. Evet, ya da bak. aslında bunu referandum'a gidesin. Bence de çok çok demokratik bir şey söyledim falan. Yani doğru. Yani Vallahi yani yemin ediyorum referandum. gibi referandum'a gidin. Soralım dinleyicilerimize soran herkes. Ne hülya avşarın ne ne oybirci açıklansın. Evet. Yani lütfen. Evet. Valla burada söylesinler. dinleyicilerimize alsınlar desinler ki efendim çöp çöp. Da. Hayır efendim. İblis aklını. Herkes tarafını bellilesin. Evet. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar İyi kalpli insanlar macera dolu Sanı sabahına Modern Sabahlar radyonuzda Buyursunlar bakalım neler oluyormuş hmm, Google'a kırgızlık suçlaması geldi <gülüyor> Tabi arama motoru Google aslında kırgız diyorlar etrafındakiler Street View adlı aracıyla sokak sokak geziyor Evlerdeki evet. kablosuz internet ağlarından kişisel bilgileri, elektronik postaları cep mesajlarını Kişisel Aynen orada. Gebeği, vallahi somuruyor. Fotoğrafları somur. Ondan sonra Daha geçen... bunu mu demek istemiştiniz? Hırsızlık deyince yer değiştirme mi demek istemiştiniz? <gülüyor> fotoğraflar değişecek. sadece yer değişti. Aslında kaybolmadı. O da dijital veri tabanında kesinlikle var Google'da, ama sadece. da çalma yok. Yo, çalma yoktur zaten. Aynen öyle. Tulalayı mı da görmüştük değil mi geçen hafta? Ben olatım, olatım, olatım. Bir çadrisinde, çadrisinde de evet, Google aracısısında Tunus çaktısında da görünüyor. Evet, biz aldatan değil. aracı olduğunu söyledim ama Yok yok doğru doğru. Doğru, doğru muymuş? Doğru evet. O Google aracımı yoksa şey mi ya? Bir şeyler çekiyorlar ya bizim reklam araçları vardı. Onlardan mı emin misiniz Google aracı olduğunu? Reklam aracını? Ya ben Reklam bilmiyorum. aracı da geçiyor tabii ama sen hangisini diyorsun? Bu tepesinde Arkadaşlar. böyle şey öyle kör kameralar. kameralar. Reklam aracı da var. Niye bana haber vermiyorsunuz böyle şeyleri? O biz o mobil esnafıyız madem. Gidelim Google'cıları alalım. Getirelim bir çay içelim birer rövan bahçe salatası yiyelim. Biz ilk koçmedik arabadaydık değil mi? Yoksa ben seni hiç bırakmazdım valla Bütün araba boyunca koşardık. O zaten ağır ağır gidiyor. Ne evet yapacağız? Yani, Koşu ben anlamadım ki e, yayal olsaydık. Street View bakan adamlar dakikada bir bizi göreceklerdi. Evet abi ne güzel olacaktı. Veri Bütün tonalarda bu adamlar fink atmış o dönem diyecekler. Finko Vallahi Valla çok güzel olacaktı ya. Yemin ediyorum niye haber vermiyorsunuz çocuklar? Niye haber vermiyorsunuz Ege? Denk getiremedim. Oktay niye haber vermiyorsunuz? Abi sen dedim ya salataya dalmıştı o sırada. <gülüyor> ya çok üzüldüm. Evet biraz da yıldırım haberleri cep telefonlarıyla yıldırım üzerlerine çekti. Ağaç altına kaçtı cebini bir açtı. Bir şey soracağım ya evet. tatsız bir konu bu ama. Yıldırım yani mı? Yani çok ıı, konuya da girmeden bir şey soracağım. Evden aldırmak ne demek? Seni evden aldırır Seni evden mesela araç yollarım. Bir yoldururum. kavga sırasında biri söylemiş bu. Tamam canım o eski hikaye zaten de. Eski mi? Yok ya yeni. Yok, eski, dün olmuş. Hayır canım o dün de 2008 mi 2009'da mı? işte o başkan nereye... falan kulüpler arasında gelir seni evden aldırım. Yok sen değil ben seni evden aldırım. Kim kimi evden aldırır belli olmaz gibi bir ne hikaye. Araba havası mı atıyorlar? <gülüyor> yani yani arabalar arabanı evden mı? aldırırım gibi. var seni evden aldırabilir. Polisi aldırırım gibi mi? Yoksa Hazır, polis olmasa da bir takım, değil, bir, şey. bir takım güçler mi artık neyle? Öyle mi? Ben hiç <gülüyor> böyle ben bir çıkışta görüşürüz diye <gülüyor> bir şey biliyorum. Bu, bu kafada, bu şeyde. Ama hakikaten ilk Sen defa aldırdım ben, yani. ben. bu evden aldırmayı ilk defa duydum. Evden ben... aldırım diyen adama evine bırakırım diyeceksin. Ben de evine bırakırım seni. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Adam ne kadar güzel. Bir süt şey yani. oktayla öyle bir sistemi yüzüyor. Yani. Tabii doğru. Tek, e, Tek araba şey sistemi işte değil. Yani. Şey <gülüyor> Tek araba mı diyorsun? Birisi diyor. Sen evden aldırırım. Tek araba mı şey Ne <gülüyor> <gülüyor> Olur olur. Siz bence şey bile olur. Evden diye. alırım desin olmazdım bunu. Çünkü onu yaşadığım bir şey zaten. Sen <gülüyor> Ege'ye bana gelin. Aldırırım dersin. Ben Ege'ye gidiyorum. Onu yani Ege alıyorum. alamıyor beni aldın. de. Seni alacağım demiş. Ben de oradan kişi bana telefon eder fare alır mısın Sen da şey. Ben seni evden aldırıyorum. Aldırım. Sanki Ege'yi gönderirim ben. He. Sen de inersin ha. Beş dakika sonra inan. Yani. Karışık hesaplar. Çok karışık. Çok, böyle çok. Bu tip mafyoz ilişkilerde bunlar şey. Eee peki. Ne bir, okuyordun sen? Diyordun bir şey olmuş. Diyordun. Bir şeyler oldu. Önemli değil de Sıcak su insanları bu kadar mı korkutur? Evet bu kadar korkutur. Yakıyor abi çünkü. Alaşehir ilçesine bağlı Alkan köyünde iki hafta önce özel bir firmanın şeyha Tormal ...jeotermal çalışmasında patlama meydana geldi. Patlama dediğim su patlaması. Hmm. Ee, köy o günden beri su fışkırıyor. Köylüler korku içerisinde eve kapandılar. Ne yapacağız bu kadar sıcak suyu? Çünkü ilk gün herkes güzel bir... Duşunu aldı, aldı. İkinci gün... Böyle hem sabahtan hem akşamdan bir daha duşlarını aldılar. E, evler pirupak oldu. Tamam. 7-24 bu kadar sıcak su. Bizim... Eller buruş buruş oldu. Her gün duşunda durmaktan, küvet durmaktan. Vallahi billahi bu kadar korktum. Ama kork... yaz zamanı denk geldi. Kış olsaydı ne çok güzel. Iyiydi. Herkes mutlu olurdu. Oh alttan ısınlıyoruz. Evet yani bu çok güzel olacaktı ama maalesef ki e, bu günlere gelindi. Hızlı treni, köprü freni diye bir şey var Ankara Ekin'de e, gazetenin şöyle demiş. Hızlı treni durduramadı köprü freni. Bir aylık köprü inşaat süresince şiir gibi konuştuğu için ben bir şey de diyemiyorum. Diyemedik evet. Diyemedik dedik. Ona da bir şey denmedi. İyi oldu. Bence güzel gidiyor yayın. Bir aylık köprü inşaat süresince demiryolu hattı kapanacakmış Yüksek hızlı trenin Neli? sincandan binecekmiş Hangi köprü yıkılmaya karar verildi biliyor musunuz? Hangi köprü? Kursaklar. Bu köprünün Değil. adı ne? Büyükşehir. Hangi köprüyü yıkmaya karar verdin? 70. gün, 875. gün. Değil. Bizim çok iyi bildiğimiz Demir bir isim. Köprü. Hiç kullanmadığımız bir isim ama çok iyi biliyoruz. Allah Allah. İsar Köprü. Bir, bir grup ismi. Bir grup evet. Müzik grubu. Üç Hürel Köprüsü. Değil. Destan Köprüsü. Grup bilmem ne. Grup yani, Grup Yok. ne? Ne? Yorum gibi. Evet. Grup, grup yorum grup gibi grup ama grup ikinci Çok iyi biliyoruz. Çok Gündoğan. Seviyoruz. Hayır değil. Gündoğan'ken. Değil. Grup Gündoğan'ken güzel tahmin ama değil. Marşandiz. köprüsü. Evet. Hey Marşandiz köprüsü yıkılacak. Ee, eskişehir İstanbul yolu bağlantısını rahatlatmak için. Ee, Anadolu bulvarındaki o köprü e, yani ma kısaca Marşandiz köprüsü yıkılacak. Ama yani bir değerimizi daha kaybediyoruz. Bir evet. daha... Genç nesiller nereden bilecekler Marşandis Köprüsünü? Ne yapacaklar bu köprüyü? Önce Marşandis grubu unutturuldu. Şimdi Marşandis oluyor. Yerine desin. Marşandis nedir? Marşandis diye bir tane kokteyl bir şey yapalım da. Marşandis nedir? Aa, marşan bana birisi marşan A Marşandis diye doğru ya. Kokteyl tipi bir şey. Marşandis şey değil mi ya? Evet. Dansun Lokomotif marşandiz. Lokomotif tipi bir şey Marşandis oyunda. Şmendifer mi o? Ha evet. elektrikli, olanına, elektrikli olanına marşandiz mi deniyor? Öyle bir şeydi ya. Galiba elektri elektrikli olursa marşandiz. Buharlı olursa harlı olursa. Shimender. o Elektrikli olursa marş diyorsun Marşo, marşo diye Marşandiz çünkü... nedir tam olarak bilen varsa dinleyicilerimiz arasında. Bence elektrik şey elektrikli. Yaptım. Lokomotifle ilgili bir e, evet, şey olmalı. Evet, bende demir yolları. Demir ilgili yolları, ilgili yolları bir şey olduğunu düşünüyorum şey ama ne bilmiyorum. Bakayım ben makas şu demir olur. yolları sözlüğün, sözlüğüne bakayım şey mi acaba? Marsh, yani lokomotifin bir cinsi mi? Lokomotifin cinsi mi? Marsh. Aha. İşte dedik ya motorunu söyledik. Marşandiz ise dedim ama bilmiyorum. Loko mu? Dansımız marşandiz. Oradan söz sözlerinden çıkarmaya başlayalım. Sözleri çalışalım. 1-2-3-4 de... başlıyor. Hemen, Hemen şimdi başlıyor. 1-2-3-4 başlıyor. başlıyor. Dansımız, Dansımız marşandiz. marşandiz. Buradan bir yere var. Ama şöyle düşün. Grup marşandiz ilk elektrikli enstrümanları kullanan, enstrümanları kullanan yani ilk olmasa da ilklerden biri. O zaman elektrikli <gülüyor> lokomotif Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben İrem. İrem. Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Uzun. Neşe kattınız adeta bu. Valla ne kadar neşesiz ya. Valla içimiz açıldı ya İrem Hanım. Hep arayın olur mu? Her <gülüyor> sabah arayın bizi. Allah Allah. Peki daha İlginç. İlk defa böyle bir şey söylediniz. O kadar arıyoruz da. Niye bu kadar üzgünsünüz bu sabah? Evet ya üzgünden ziyade nursuz bir haliniz var İrem Hanım. Ya bilmiyorum yeni uyandım ya belki ondan olabilir. Olabilir belki evet. Belki de ondan olabilir. Kesin ondan bence. Kesin kesin. kesin. Yüzde yüz. Yüz. Başka ne olabilir ki? Maçan bize baktınız mı yoksa baktım, biliyor musunuz? O yüzden aradım. Yok baktım ya yani emin olamadım aslında ki de, yani düşündüğümde doğru değilmiş. Sizin düşündüğünüz neydi? Ya ben Marchandise değil mi stüdyo hatırlıyorum da. Neydi? Müzik müzik stü stüdyosu. Evet Marchandise stüdyosu da vardı. Evet öyle bir ben. şey hatırlıyordum. Dedim acaba bu trenlerle ya da işte onunla ne alakası olabilir diye. Baktım yük treni demekmiş. Fransızca ben dilimize çevirmiş. Yük treni tamam. Nereden Fransızca da ama? Marchandise. Marchandise. Evet. Merchandise. Merchandise. Merchandise. Merchandise. Merchandise. Merchandise. Merchandise. Peki, çok teşekkür Merchandise. ediyoruz İrem Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kurbanın. Hoşçakalın. İrem Hanım. Dansımız Marjandis. Onlar da zaten ticari müzik yapıyorlardı. 1-2-3-4 başlıyor hemen şimdi başlıyor. Paralar çıkar carilere gitar yazdı. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Türesiz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Macera dolu salı sabahında bakın ne haberler var karşımızda. Okudunuz mu? Hangisini? Ney hangisini? Ben şöyle bir haber vereyim size manşetini tahmin edin. Miami'nin göbeğinde... Miami'nin göbeğinde yaz... Ee, dur. Bitti mi bu kadar mı? Evet sonra bir şey oldu. Miami'nin göbeğinde... Miami'nin doğduğunda... göbeğinde... Kırkte ee, dolaştı. Miami'nin göbeğinde öpüştüler. Öpüştüler. Tek kelime Miami. mi? Arıyoruz. Öpüşme biraz daha yakın. Öpüşme daha bir... Yani tek kelime Yani bir kişi mi? öpüyor ama. Bir evet. kişi öpüyor ee, Miami'nin Miami göbeğinde. Uşmaya ee... yakınsa o zaman. Ee... Ben cümleye başlayayım siz tahminin. Tamam hadi ama. Biraz ipucu var. Miami'nin göbeğinde göbeğündüz çıplak bir adam diye başladım. Aa, Diğer mi? çıplak adamı öptü. Yakaladı. <gülüyor> yakalıyor. Tuttu mu? Şey, Tuttu ye mu? Yedi yedi. Yedi evet doğru. Miami'nin adamı... göbeğinde adamı yedi. Ya Miami'de neler oluyor? herkes bunu... de diyor ki ama Miami şöyle güvenli bir aman bırakın Allah sen ya de sokak, sokak ortasında gündüz gündüz adam yiyorlar yani bir de biz hani büyüklerimizden öyle gördük canı çeken olur şey bunlar gizli yanlar Evet mı? tabii canım hiç öyle mayemide adetlerinde sizin yemiyorsa <gülüyor> buyurun beraber olsun deriz. sokakta yemezsin yani öyle bir başkası görür canı çeker falan i̇şte buyurun falan. beraber olsun Derler der. ya ananızda taşesin yarım şardan beşesin vurmuşlar sonra bu adamı <gülüyor> vurmuşlar mı evet Vurmuşlar derken. Yiyeni tabii ki. <gülüyor> ye, o Yoksa, da demiş ki yiyen dikilir yemeyen yıkılır. Şey dememiş yani yenilen adam. Biz abi bunu vuralım da daha rahat ye dememişlerdir. Evet gibi. yani işte o da o öyle bir uyuşturucu şey etkisi altında. Ne yaptığını bilmez halde sokaklarda adam yiyen adam, adam yakalandı. Adam Evet ya Ege sen nasıl bir ne tuhaf bir şey. Ben de şaşırdım ya. Biz de okuyoruz. Hiç vermiyoruz ise, e, dinleyicilerim. Daha böyle iç açıcı. Sen bana verecek. yüklenirken bak orada adam. İspirilerini oh, <gülüyor> çakalabiliyor. Biliyorum ben artık artık hangi birine mücadele <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> edeyim ki? İyi güzel firriklendim gibi oldum ha. Valla bir hadladım. Herkes güzelce firriklense. Valla evlerimiz önü. Ne kadar güzel az fire, hmm, yani, olur. Az değilsin Fahir bakıyorum. Yani tatilimiz oldu. Buyurun efendim başka neler olmuş dünyada. Shakira e, kimi öpmüş? Pike'yi. Pike e öptü mi? zaten onlar sevgili konumunda oldukları için rahat rahat öpüşebilirler. Miami'nin göbeğinde mi Niye bu yine bu şey oldu? Önceki akşam Madrid'de oynanan Barcelona ile Atletik Bilbao karşı karşıya getiren İspanyol Kral Kupası final kim maçı. Kim aldı sonra... Kral Kupası'nı kim aldı Oktay? Rakibinin 3-0... Dur hemen cümleyin sonunda anlaşılır Fahir bu. Dur hiç sesini çıkarma. Kral Kupası da kupadır ama. Jelkibuni 3-0 yenerek kupa'ya ulaşan Barcelona'da top koşturan sevgili Pique'yi, sevgili Pique'yi izürdü. Pique geri Barcelona'da top koşturdu. <gülüyor> Pique'ye, <'yi, gülüyor> Pique'nin yavrusu öyle anlatacak. Babamın mesleği dolayısıyla dünyanın dört bir yanı tarafında top koşturduk. Babam da neyse işte top koşturuyordu kendisi. Top eğitmeni. Hadi <gülüyor> koş koş koş koş koş. Kaleye, kaleye, kaleye, kale. kale, kale, kale. Gol. Ekin'in işte bir futbolda, hadi top koş koş köne. koş, kaleye kaleye kaleye. Ve Goal. gol sevincindeki zayıflığı hissettin mi? <gülüyor> Çok ev, top kendi kendini koş. Hadi artık evimize gidelim. <gülüyor> Madem maçımızı da seyrettiğimize göre, olsun ama koştururken heyecanlandı. Bence gerçek gerçek bir spormuştu. Ee, pikeyi dudaklarından öperek kutlamış. Ya neresinden öpeydim demiş. Efendim niye öyle sinirlisin? Ondan ya sonra... bırak demiş. Şş. Beyler krallar ayıp oluyor diyerek birbirini dürmüşler. Oradan kral gelmiş. Kral ne bakıyor. oluyor demiş. Şş, kral bakıyor kral bakıyor demişler. Sonra kral gelmiş kral da pikeyi öpmüş. Sonra pike... Pike çekmek yasaktır diye de şey çıkmış. Ya Oo. git git vallahi atacağım kafana gözüne bir şeyler atacağım ya. Aaa. <Gülüyor> ver ver ver ver. Ver, ver kendine ver. Doz aşımı ver. Hiç ver demesek hiç. Yani çünkü... Atların da canı var abi öyle düşün. Atları da mı vururlar? Ne? Atları da öperler. Pike gibi. Olur mu ya? Bu kraldan falan hiç şey yok. En son verilen kupada kafasına vurdular. Arkadan bir tane futbolcu kafasına vurdu şeyin. E, kupayı veren federasyon başkanı mı? Bakan mı? Öyle bir şey İspanya'da. Sonra da arkasına bakıyor vuran. Yani öyle bir <gülüyor> öyle bir futbol dünyasının neşeli İspanya'da. Ya canım her yerde öyle neşeli şeyler Bu O bir tane şeftali suyu macerası Şey <gülüyor> Şeftali yer adam var. Oluyor öyle şeyler. Evet, o da var. Doğru evet. falan. Tarihten diyorsun. Tarihten. Bir yaprak. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel. kişiler şey, bende. Ben, ben de anlamadım. Vadyonuzun <gülüyor> başında boş gözlerle etrafa bakıyorsanız ben de anlamadım. Can Bonomo geldi mi ya? Hiç haber olmadı. Otobüsteki falan gezmedi. Can mı geldi galiba ya. Geldi, Can mı 7. oldu. İyi demiş. Bence de iyi yani o şarkıyla. Süper Çok canım tabi de hani. Jambonum'un gösterisi falan güzel bir salonu coşturmuş ama ben en baştan beri hala Jambonum'un şarkısı değil de Jambonum'un kendisi götürdüğü işte diye düşünüyorum. Ki öyle de oldu. O şarkıyı yani dinler miyiz şimdi? Bakayım. Dinler miyiz? Ak akılda kalan bir Yok. şey var mı? Tabii Yok. tabii doğru. Evet bugünü de böyle şey yapalım isterseniz güzel bir şarkıyla. Ee, kapatarak. Hadi bugün Can Bonomo dinleyelim. E, can bono Kendi kendini diyorsun? yok can eden program. Can dinleyelim de şey olsun değil mi ya? En de, son. Dinimize dolansın çünkü belki bütün yaz boyunca Can Bonomo dinleyeceğiz. Can Bonomo'dan dinliyoruz. Evri Verdi derken. Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Kaşmanın en kolay yolu Office kaç, kaç, kaç, kaç <Sessizlik> Ofis kaçkını. hafta içi her gün saat onda Radyo tüde.